Hud suresi 123 ayet olup 12, 17 ve 114. ayetler Medine'de diğerleri Mekke'deymiştir. 50 ve 60. ayetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hut'un hayatı hakkında bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Yunus suresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı, Ve Hazreti Ut'tan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şaib ve Musa aleyhisselam gibi peygamberlerin kısalarına ihtiva eder. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elif, Lam, Ra Bu sana indirilen, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış bir kitaptır. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz sonra da ona tövbe etmeniz için indirildi. Eğer bu emrünün anları yaparsanız, Allah sizi tayin edilmiş bir sureye kadar güzel bir şekilde yaşatır. Fazlasını yapan herkese de iyiliğin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'adır. Bilesiniz ki onlar peygamberden düşmanlarını gizlemeleri için gözlerini çevirirler. İyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin özünü bilendir. <gülüyor> Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerindedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh mahfuzdadır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri 6 günde yaratandır. Yemin ederim ki Resulüm, ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz desen kafir olanlar derhal bu açık bir büyüden başka bir şey değildir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelersek mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir derler.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 Çünkü o bunu derken şımarıktır, şımarıktır ve kibirlidir. Ancak musibetleri sahip edip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Belki de sen müşriklerin ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden ötürü sana vahiy olan ayetlerin bir kısmını duyurmayı terk edeceksin ve. Bu yüzden ruhun daralacaktır. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa onu yani Kur'an'ı kendisi mi uydurdu diyorlar. De ki elbette doğruyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve zinetini istemekteyse, işlerini karşılaştığına özür dilerim, işlerinin karşılığına orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir.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 Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala ibret anlıyor musunuz? Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara ben dedi, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın, ben size gelecek elem verici günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelen kafirler de dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. Nuh dedi ki, ey kavmi, eğer ben Rabbim tarafından bildirilen açık bir delil üzerindeysem ve o bana,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 Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir. Ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa bunu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım. Nuh'a Nuh vahyolundu ki, Kamilden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından yani günahlarından dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka bu olacaklardır. Nuh gemi yapıyor. Kamilden ileri gelenler ise yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: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 Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna yavrucuğum sen de bizimle beraber değil kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh bugün Allah'ın emrinden azabından merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktu dedi. Aralarına dalga girdi böylece o da bu olanlardan oldu. Nihayet, ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi, gemi de Cudi dağına üzerine yerleştirildi ve o zalimler topluluğunun cana cehenneme denildi. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir, senin vaadin ise elbette haktır, sen hakimler hakimsin.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 İyi sonuç, sabredip sakınanındır. At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmine, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz. Ey kavmine, ben ona yani peygamberliğe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey Kamil Rabbinizden bağıştırayın. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinize göğü yani yağmuru bol bol göndersin. Ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki Ey Hud Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz.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 Şunu da bilin ki Hud'un kavmi de At, Hud'un kavmi At, Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, Ey kavmi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tövbe edin.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 bu kısmı alayım inşallah ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın devesi onu bırakın Allah'ın arzında yesin issin ona kötülük dokundurmayın sonra da sizi yakın bir azap yakalar fakat Semut kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler salih dedi ki yurdunuzda 3 gün daha yaşayın sonra helak olacaksınız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 Ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki korkma bizler melekleriz. Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı olacak şey değil. Ben bir koca karı bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım. Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Melekler dediler ki Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o, övmeye layıktır, iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başladı. İbrahim cidden yumuşak huylu, bari yanık, kendisini Allah'a vermiş birisiydi. Melekler dediler ki ey İbrahim bundan vazgeç çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gidince Lut onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da bu çetin bir gündür dedi. Lut kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut ey kavmim.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 Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ve ey kamim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Eğer mümin iseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Dediler ki, Ey şu ayıp, babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazınla emrediyor. Oysa sen yumuşak uçlu ve yumuşak huylu ve çok akıllısın. Dedi ki, ey kavmin, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersin? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarman ancak Allah'ın yardımıyledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona döneceğim. Ey Kâm, sakın bana karşı düşmanlığınız, Lut Kâm'inin, Nuh Kâm'inin veya Hud Kâm'inin veya Salih'in Kâm'inin başına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut Kâm'i de sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dediğin, sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, müminleri çok sever. Dediler ki, ey şu söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf, aciz görüyoruz. Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin. Şu ey kavmim dedi, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki,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 Yani bu şeylerin onlara azabı götürdüğünden senin şüphen olmasın. Çünkü onlar ancak daha önce babalarını taptığı gibi tapıyorlar. Biz onların azaptan nasiplerini mutlaka eksiksiz olarak vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya da kitabı verdik. Fakat onda ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı elbette onların arasında hüküm verilmiş ve işleri de bitirilmişti. Şüphesiz ki onlar...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 Güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki asırlarda yeryüzünde insanların bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya. Fakat onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşinde düştüler. Zaten günahkardılar. Halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak etmez. Rabb'in dileseydi bütün insanları tek bir millet yapardı. Fakat onlar itilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabb'in onları bunun için yarattı. Rabb'in andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerini buldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda, Sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de gerekeni yapmaktayız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yarın gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Sadakallah